Şimdi e, ilk başta öncelikle şöyle söyleyelim. Biz dedik ki imza e, meselesini sorduk değil mi? Şimdi imza meselesini anlayabilmek için öncelikle şunu anlamamız lazım. E, alimlerin yazıyla ilgili söylemiş oldukları sözleri önce anlamamız lazım. Niye diyeceksiniz? Çünkü imza yazı kapsamında değerlendirilen bir şeydir. Yani eğer yazı, kitabet, hüccetse imza da beraberinde hüccettir. Eğer yazı hüccet değilse imza da beraberinde hüccet değildir. Tamam Yani imzayı hangi kabilden ele almışlar genel itibariyle? İmza dediğimiz yazı kabilinden ele almışlar. E, yazı kabilinden ele almışlarsa öncelikle bizim neyi anlamamız lazım? Öncelikle bizim yazıyı anlamamız lazım. Şimdi yazı hüccet midir değil midir dediğimiz zaman kitaba ve sünnete baktığımızda yazı hüccettir. Tamam Kitaba ve sünnete baktığımız zaman yazı hüccettir. Niye? Çünkü meşhur hepinizin bildiği borç ayeti var. Değil mi? Allah Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayettir zaten. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ ila اَجَلٍ مُوْسَنْمًا فَكْتُبُهُ Ey iman edenler! Kendi aranızda belli bir tarihe kadar eğer borçlanırsanız bunu yazın diyor. فَكْتُبُهُ <gülüyor> Bunu yazın. Şayet yazı hüccet olmamış olsaydı Allah Azze ve Celle borçların yazılmasını emretmezdi. Demek ki o yazılan yazı ileride tarafların aleyhine ve lehine hüccet olacak ki Allah Azze ve Celle bunu emretmiştir. Öyle değil mi? Bu birincisi. İkincisi e, en büyük delillerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i Allah Azze ve Celle yazı yoluyla koruma altına almıştır. Öyle değil mi? Şayet yazı hüccet olmamış olsaydı Kur'an-ı Kerim'in de hüccet olmaması gerekirdi. Yani bugün mesela diyelim siz diyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim korunmuştur. Tahriften, değişiklikten, tahhirden korunmuştur. Ne ile korunmuştur? Yazı ile. Öyle demeyen yani Kur'an-ı Kerim yazıya dökülmüştür. Ve bize gelen bugüne kadar da nedir? O yazıdır. Yazı ve hafızdır. Ama asıl olan nedir? Asıl olan yazıdır. Çünkü Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim indiğinde hemen ne yapardı? Vahiy katibini çağırır ve vahiy katibine Kur'an-ı Kerim'i yazdırırdı. Bu anlamda zaten meşhur Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sahabesine soruyor. Diyor ki iman yönünden en efdal olan insanlar kimlerdir? Sahabe diyor ki meleklerdir. Peygamberimiz diyor ki onlar niye efdal olsun ki? Onlar da Allah'ın yanındadırlar. Öyle değil mi? Peki o zaman peygamberlerdir diyor sahabe. Onlar nasıl olmasın ki diyor peygamberimiz. Onlar zaten kendilerine vahiy iniyor. O zaman biziz diyorlar sahabe. Siz niye iman yönünden efdal olacaksınız ki? Zaten ben sizin aranızdayım. Beni gör. Peki kimdir ey Allah'ın Resulü? Sizden sonra gelecekler ve iki kapağın arasında yazılı bulduklarına iman edecek olanlardır. Öyle mi? Yani neyi kastediyor Peygamberimiz? Hani bir peygamber yok, bir mucize görmeyecekler. İki kitabın arasında yazılı olana tamamen teslimiyet var yani. Öyle mi? Şimdi sahabenin imanı da aynı teslimiyet var. Ama onların aklına hitap eden, gözüne hitap eden bazı şeyler de görmüşler. Değil mi? Allah Azze ve Celle açık bir şekilde peygamberine yardım etmiş. Allah Azze ve Celle, rüzgarı, yağmuru, toprağı peygamberine amade etmiş. Avucunda taşlar konuşmuş mesela. Ayı ikiye bölmüş. E şimdi e, böyle bir imanla bunların hiçbirini görmeyen hep tasdik, hep tasdik, hep tasdik. Ne görmüşse tasdik olmuş teslim etmiş. Tasdik olmuş teslim etmiş. Doğal olarak iman yönünden, bu yönden sadece ha. Yoksa derece yönünden onlardan üstün değillerdir. Değil mi? Sadece bu yönden, en eftar olanlar iki kapağın arasında bulduklarına iman edenlerdir. İki kapağın arasından kasıt ne? Yazılı olandır, öyle değil mi? Yazılı olarak buldukları dine iman edecekler. Biz buradan neyi anlıyoruz? Biz buradan anlıyoruz ki yazı İslam dininde nedir? Yazı İslam dininde hüccettir. Hâkeza Allah azze ve celle dikkat ederseniz insanların kaderini yazmıştır. Öyle değil mi? Biz kader bölümünü işlerken nedir? dedik? Kaderin ikinci mertebesi nedir? yazmadır. Allah Teala ne yapmıştır? İnne Allah haketebe makadir es-semavati vel ardı قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض 50.000 sene. Tamam? 50.000 sene önce Allah Teala bunları yazdı. Yeri ve göğü yaratmadan 50.000 sene önce olacak olanları içerisinde yazdı. Evvelu ma khalaqallahu al aktub? huwa Yaz neyi yazayım? Kıyamet gününe kadar cari olacak olanları yaz demişti Allah Azze ve Celle, değil mi? Hakeza mesela insanoğlu yaptığı bütün amelleri Allah Azze ve Celle yazı altına alıyor. Değil mi? Yani bizim mesela ne söylersek söyleyelim kim var yanımızda bunları yazan? Kiramen katibin. Değil mi? Yani o yazı yazan değerli melekler var sağımızda ve solumuzda. Şimdi haşa Allah Azze ve Celle kıyamet günü bize bir yazı göstermeden bizi hesaba çekecek olsa Allah'a soru soracak olan mı var? Ya mesela Allah azze ve celle sana günah işledin yok nerede ispat et mi diyecek kul diyemez bunu. Ama buna rağmen bak Allah azze ve celle insanları ilmiyle değil insanları yazıyla yargılayacak. Kıyamet günü ne yapacak? Herkese önce kitapları dağıtılacak. Değil mi? Suhuf dediğimiz, kitap dediğimiz "Bemmen men udiye kitabuhu bi Değil mi? Bak sağından kitabı verilenler var. Solundan kitabı verilenler var. Değil mi? Biz o gün Herkesin boynuna kitabını asacağız diyor Allah azze ve celle. O gün herkesin boynuna kitabını asacağız diyor. Yani herkes ne amel yapmışsa kıyamet gününde onlar dağıtılacak. Kimisi sağdan, kimisi soldan, kimisi soldan, arkadan kitabını alacaklar. Ve herkes kendi Allah azze ve celle diyecek. Bak, eksik olan bir şey var mı? Fazla olan bir şey var mı? Yok. Yani bir de bunu ikrar da ettirecek Allah azze ve celle. Demek ki biz buradan neyi anlıyoruz? Allah hem olacak olanları yazmasına rağmen yani kendi ilmini yazıya dökmesine rağmen bu yazdığı vücuda geldiğinde onu tekrardan yazdırmıştır. Öyle değil mi? Kader zaten o adamın o günah işleyeceği orada yazılı, Ömür kitapta yazılı. Buna rağmen Allah azze ve celle tekrardan ne yapmıştır? O yazdığı vücut bulduğunda yani kader kazaya dönüştüğünde Allah azze ve celle tekrardan onu ne yapmıştır? Onu yazıya dökmüştür. Ve kıyamet günü de insanların ne ilmiyle ne kendi yazdığıyla değil. insanların yaptıklarını yazdıklarıyla insanlara muamele edecek, onları yargılayacaktır. Tamam? Ve bunu hepsini bir kenara bıraktıktan sonra tarih boyunca Peygamberimizle dahil olmak üzere bütün anlaşmaların yazıya dökülmesi Öyledir mi? Mektupların yazı yoluyla gönderilmesi Peygamber Vesselam'ın diğer bölgelerdeki insanlara yazı yoluyla dini tebliğ etmesi Yazı yazıyor değil mi? Al bunu Hırak'la götür diyor Mesela hemen İmam Bukhari'nin sayhinin girişinde Peygamberimizin Hırak'la yazdığı mektup nedir? Yazıdır Öyle değil mi? E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şeydir. Hudiye'de yaptığı anlaşma nedir? Yazıdır. Medine'ye geldiğinde Yahudiler ve diğer e, etkin e, gruplarla yapmış, etnik gruplarla yapmış olduğu anlaşma nedir? Yazıdır. Demek ki yazı o zaman nedir? Yazı hem kitapta hem sünnette baktığımız zaman genel anlamda hüccettir. Anlaşıldı? Buradan alimler ne kayde çıkarmışlar? Bir kayde çıkarmışlar buradan ne demişler el kitabetu kel hitabet demişler tamam el kitabetu el kitabetu kel hitabi demişler yazı söz gibidir tamam yazı kitap gibidir yani söz gibidir el kitabu ve uta kel hitab Şimdi. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var? Yok. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Tamam? Bir kul bir mükellef tasarruflarını sözlü değil de yazılı olarak icra ettiği zaman bu yazı hüccet midir yoksa hüccet değil midir? Tamam? Bak, bu konuyu geçtik şimdi. Burası bitti. Şimdi alimler başka bir konuya geçmişler. Demişler ki, bir kul, bir mükellef tasarruflarını, ister maddi ister manevi tasarruflarını söz yoluyla değil de yazı yoluyla icra ederse, bu yazı onun lehinde ve aleyhinde hüccet olabilir mi? Yani dünyada yargılandığında, ahirette anladık tamam. Dünyada yargılandığında, Müslümanlar tarafından bir isim alması için, bir hüküm alması için değil mi? mahkemeye çıktığı zaman şahitliği geçerli olabilmesi için yazısı geçerli midir değil midir? Bir grup alim genelde demişler ki bu yazı hüccettir. Mutlak olarak hiç şey yapmamışlar. Bu saydığımız delillerden dolayı demişler ki bu yazı hüccettir. Tamam Tek kelime. Zaten deliller de onları destekliyor. Öyle mi? Bir grup alim demişler ki bak dikkat edin buraya. Şafiler mesela bunların başında gelen. Sizin demişler bu saydığınız delillerde bir problem yok. Deliller doğrudur ama yazı ihtimallidir demişler. Anlaşıldı. Mesela örnek vermişler. Özellikle fıkıhta örnek vermişler. Demişler ki adam kalemini deniyor. Misal şimdi kalem hani bitmiş bitmemiş biz çizgi çiziyoruz ya. Diyelim adam da kalem nasıl güzel yazıyor mu yazmıyor mu diye kağıdın üzerine bir yazı yazdı. Dedi ki ben karımı boşadım. O anda karısına kızmış. Kadını boşamak da istiyor zaten misal. Diyelim kalemini denerken böyle bir yazı yazdı. Şimdi diyorlar biz bu yazıyla bu adamın karısını ondan ayırırsak bu zulüm değil midir? Bu zulüm müdür değil midir? Bu zulümdür. Anlaşıldı bu bir. İki, demişler belki biri birine zulmetmek istediği zaman onun adına bir yazı yazar kağıda. Öyle mi ona kağıd yazısını çok benzetir. Onu taklit eder, eder, eder, eder onun yazısını benzetir. Biz bu adamın malına el koyacağız, bu adamın karısını ondan ayıracağız. Bu zulüm değil midir demişler. Bak doğru şeyler söylüyorlar aslında öyle değil mi? Söylemiş oldukları şeyler doğru Veya bir adam diyelim ki bir yazı mesela konuşuyorum ben seninle. Sana dedim ki ya ben bu evi satacağım. Sonra beş dakika sonra dedim yok ya bu baba yadigarıdır ben bunu satmayacağım. Ne oldu bak bitti değil mi? Sözlü bir tasarrufta bulunacaktım bitti. Ama yazı yazdım ben bu evimi satıyorum falana dedim. Sonra yok ya dedim ben satmayacağım. Vazgeçtim tuttum katladım attım. Biri tuttu o kağıdı buldu getirir dedi ki bu adam bu evi buna satmıştır. Ev benimdir. Bu zulüm değil midir demişler adamı. Yani böyle bir hak tanım ama. Bak yazıda ne ne demişler işte bu ve benzeri. Örnekleri çok atabilirsiniz yani tamam. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı demişler. Yazı nedir? İhtimallidir. İhtimalli olması hasebiyle usulen onu yazanın niyeti sorulmalıdır. Tamam? Ne derse ona göre muamele edilmelidir. Anlaşıldı burası. İkinciliğinin görüşü. Ha. Peki bunu neye dayandırmışlar? Bunu söylerken? Yani böyle hani böyle bir tafsilat getirdiniz güzel de ne, bu ne yazı yok bilmem, niyete bakacağız yok bilmem bu, bu nereden çıktı bu desek? Bize hemen ne diyorlar? Diyorlar ki yazının kendi müstakil hükmü yoktur. Değil mi? Yazı söz gibidir. Söz iki kısımdır. Yani söz iki kısımdır demişler. Biz sarih olan söz vardır. Bir de kinayeli olan söz vardır, yani ihtimalli olan söz vardır demişler. Sarih olan şeyde, karşıdaki adamın ağzından çıktı mı mesele bitmiştir. Ama sarih olmayan ihtimalli olan sözde, onun niyetini sormadan biz ona bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman yazı da aynı böyledir demişler. Sarih olursa tamam ama bu ihtimaller var. Bütün yazılarda bu ihtimaller var. Adama niyetini sormadan bu yazıyla onun lehinde ve aleyhinde hiçbir hüküm veremeyiz demişler. Anlaşılıyor değil, anlatmak istedim Güzel. Demişler mesela bir adam karısına dese ki ben seni boşadım. Sözlü. Sonra dese ki ben buradan kastettiğim yani ben seni bağlamak istiyordum, o bağlam falan. Bunlar hiç geçersiz şeyler çünkü sarih bir ifade bu. Ben seni boşadım, sarih bir ifadedir. Tamam mı? Bitti. Ama adam dese ki kadın git babanın evine. Çok kızdı adam karısına diyelim. Git babanın evine dedi. Öyle mi? Adam diyor ki ben kadını boşamadım. Kadın diyor ki adam beni boşadı. Burada biz kimin sözüne bakarız? Adamın niyetine bakarız öyle değil mi? Çünkü git babanın evine yani sana kızdım git bir süre babanın evinde kal anlamına da gelebilir. Git babanın evine seni boşuyorum anlamına da gelebilir. Bu örften örfe bölgeden bölgeye değişir öyle mi? Onun için burada neye başvurmamız lazım? Adama sormamız lazım. Sen bu sözü söylediğinde neye niyet ettin? Sen bu sözü söylediğinde neye niyet ettin dememiz lazım öyle mi? Aynı şekilde demişler biz söze nasıl böyle şekilde muamele ediyorsak sarih sözle ihtimalli sözü, hakikatle mecazı, işte kinayeyi birbirinden ayırıyorsak, hakeza yazı da böyledir demişler. Zaten bu usulde gelecek inşallah bir kaç belki ders sonra oraya geleceğiz. Lafızların kısımlarına geldiğimizde hakikat nedir, mecaz nedir, kinaye nedir, sarih nedir bunları anlatacağız. Tamam? Demişler o zaman yazıda da ihtimal olduğunda Aynı söze yaptığımız muamele çünkü diyor el kitabetu kel, hita, kel hitabi yani el kitabetu mislül hitabi diyoruz değil mi? O zaman ne yapacağız? Aynı hitaba yaptığımız söze yaptığımız muamelenin aynısını yazıya da yapacağız demişler. Bu daha şey değil mi? Bu daha şeriatın asıllarına uygun olan budur. İkinci söylemiş olduklardır. Güzel. Bura kadar anlaşılmayan bir şey? Sör. Buraya kadar olan bir şey varsa sorun ona geleceğiz inşallah. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey varsa onu sorun. Tamam. Bunu bitirdik şimdi burasını. Şimdi bu defa geldik 3. kısma. Tamam. İmza. Sarih midir, ihtimalle midir? Tamam. Sarih nedir? Söylendiği zaman herkesin aynı şeyi anladığı şeydir. Sarih budur. Yani mesela ben çay güzeldir dediğimde siz su güzeldir anlıyor musunuz bundan? ben içindeki suyun güzel olduğunu kastetsen bile siz ne anlıyorsunuz bunda? Çay güzeldir anlıyorsunuz değil mi? Ama ben sıvı güzeldir dediğimde iki manaya da gelir. Yani içindeki çayı da, e, çayın da güzelliğini ifade etmek, etmek istiyor olabilirim. Suyun da güzelliğini ifade etmek istiyor olabilirim değil mi? Bak sarih ile şey anlaşılıyor, sarihle, e, sarih olmayan ihtimalli olan şey nedir? Mesela örnekte söylediğim gibi bir adam karısına seni boşadım demesi bu sarihtir. Yani başka başka bir şey anlıyor musunuz siz bunu? Yani hiç insan insan oğlu olup da yeryüzünde yaşayan şöyle bir şey anlar mı yani? Ben karımı bağlamıştım. Çünkü talak o manaya da gelir. Öyle mi? Bağladığın bir şeyi açarsan buna da talak denir. Ben karımı iple bağlamıştım. Sonra yani ben seni ipini çözdüm falan. Kimse böyle bir mana anlıyor mu? Anlamıyorum. Ama bak babanın evine git dediğinde İki ihtimal de olabilir. Yani sen onu boşamak istediğinden dolayı seni boşadım diye de git babanın evine manasına da söylemiş olabilirsin. Yok kızgınlığından dolayı git babanın evine de demiş olabilirsin. Tamam. Sarih nedir o zaman? Söylendiği zaman herkesin aynı şeyi anladığı. Yani herkesin ortak olarak aklına ilk gelen şeydir. İhtimal ise birden fazla ihtimali barındıran, birden fazla gaye için nutuk edilebilecek olan sözdür. Tamam. Ee, şimdi burada biz diyeceğiz. İmza sarihse bu alimlerin ihtilaf ettiği hiçbir ihtilafa dahil değil bu. Bak dikkat edersen buradaki ihtilaf ''umûmen yazı hüccet midir?'' diye bak buraya çok dikkat edin ha. ''Yazı hüccet midir değil midir?'' burada ihtilaf etmemişler. ''Yazı ihtimalli olduğunda hüccet midir değil midir?'' burada ihtilaf etmişler. Yoksa yazı sarih olduğunda adam da ya işte yazı veya niyetiyle yazı, mesela diyelim bir adam yazı yazdı, karımı boşadım. Bu ikinci grup alim adama sor ki sen burada ne kastettin? Adam dedi ki ben karımı boşadığımı kastettim. Burada ihtilaf kaldı mı? Yok bir de bunu nutuk et, yoksa olmaz der mi kimse? Demez. O zaman ihtilaf yazının hüccet olup olmadığında değil, yazı ihtimalli olduğunda hüccet midir yoksa değil midir? Tamam Onun için doğal olarak bizim burada neyi tespit etmemiz lazım? Bu ihtilafın, çünkü bak bir yerde ihtilaf varsa o ihtilafa sağlam yaklaşmadığınızda çok ilginç sonuçlarla çıkabilirsiniz o ihtilaftan. Anladın mı? Ha mesela diyebilirsiniz yazının meselesinde ihtilaf varmış o zaman imza bizi ilgilendirmez. Al sana bir yaklaşım çeşidi işte. Oysa alimler burada ihtilaf etmemişler. Alimler dikkat ederseniz sarih midir ihtimalli midir? Onu tartışmışlar. O zaman bizim neye bakmamız lazım? İmza sarih olan yazıya mı dahildir? Yoksa imza ihtimalli olan yazıya mı dahildir? Anlaşıldı peki imza bunlardan hangisine dahildir? bunu ne belirler? örf belirler değil mi? mutlak olarak imza sarihtir diyemezsin mutlak olarak imza ihtimalidir de diyemezsin nasıl sözü örf belirliyor? öyle mi? yazıyı da aynı şekilde ne belirler? örf belirler Anlaşıldı ya, oradaki kullanım, oradaki amaç, oradaki gaye neyse o belirler. Şimdi vakaya indirgeyelim bunu. Vakada imza demek ne demektir? Kabul ediyorum demektir. Öyle değil mi? Zaten bütün imza şeylerin altında yani kabule delalet eden bir lafız vardır. O zaman bizi burada ne ilgilendirir? Bu imza adama ait midir değil midir? Bak orası ihtimalli olabilir işte. Başkası o imzayı atmış olabilir çünkü. Şimdi ben buraya imza atıyorum. Sen bunu taklit edip benim adıma bir yere bir yere imza atmış olabilirsin. Değil mi? Biz o zaman burada neyi sormamız lazım? İmza işte bilmem niyetin ne şu bu değil. Bu imza sana ait midir yoksa değil midir? Dedi tamam. Peki sen imza attığın şu kağıdın ne olduğunu biliyor musun? Çünkü o da olabilir değil mi? Adam mesela bir kağıda imza attı, gözünden bir şey kaçmış olabilir. Öyle değil mi? Yani gafil gafletinden dolayı, umursamazlığından dolayı o kağıdın altındaki, kağıdın içindeki herhangi bir madde gözünden kaçmış olabilir. O zaman bizim burada sormamız gereken iki soru var. Bir, Sen bu kağıdın ne olduğunu biliyor musun? Anlaşıldı. İki, Bu imza sana ait midir? Çünkü imza bizim topluluğumuzda yani bizi bizi biz ilgilendirir zaten. Kabul ediyorumun sözlüsü'nün yazılı halidir. Yani sürekli kabul ediyorum, kabul ediyorum diye ses kaydı yapıp her yerde açamayacaklarına göre e, onu şeyi e, süresizleştirmek için uzatmak için değil mi? Ona sana imza atıyorlar. Yani bu senin onu kabul ettiğine, orada olanı kabul ettiğine dair atmış olduğun bir imza oluyor. Öyle değil mi? Başka türlü bir imza var mı sizin bildiğiniz, yaşadığınız vakada başka tip, başka türlü bildiğiniz bir imza var mı? İmza yok. O zaman bizim bak burada dikkat etmemiz gereken bu ihtilafı sulandırmamak lazım. Değil mi? Çünkü kalbinde eğrilik olan insanlar bu tip ihtilafları sulandırıp ortaya ilginç ilginç şeyler çıkarabiliyorlar. Öyle mi? Bir konuda ihtilaf varsa o ihtilafa düzgün yaklaşmak lazım. Yani ihtilaf konunun tam olarak neresindedir? Değil mi? Mesela şimdi bir şey söylüyorum, örnek veriyorum. Adam diyor ki işte küfür ve küfür müdür bu konuda ihtilaf var diyor. Bu konuda ihtilaf yok, yalan söyleme. Öyle mi? Bu konuda küfür ve küfür müdür konusunda ihtilaf yok. İhtilaf onun bazı cüzlerinde var. Yani şu fiil küfre rızaya girer mi yoksa girmez mi? İhtilaf oradadır. Yoksa küfre rızanın küfür olduğunda ihtilaf yoktur. Anlaşılıyor değil. Mesela adam açmış diyelim ki bir tane ayet-i diyor ki işte küfre rızası küfür, küfür, küfürdür konusunda alimlerimiz ihtilaf etti. Adam onu almış Pat. Küfre rızası küfürdür bu konu ihtilaflıdır. Birçok mesele düşmüştür o zaman. İhtilafı öyle işin içinde. اِذَا وُجِدَ ihtimalu, بَطَلَ الْاِلِسْتِدَّلُوا ihtimal bulundu Öyle olmaz. Yani bu usul değildir. Bu tepeden inme olaylara usul bu değildir. Küfler rıza küfür müdür konusunda ihtilaf olur mu? Ya makul mü böyle bir? küfler rıza gösterecek adam bu küfür değil diyenler var. Bunu diyen adam müslüman değil o zaman yani. Öyle mi? Nasıl başka biri küfler rıza gösterecek öbürü de diyor ki bu küfler rıza küfürdür bu adamı kafir yapmaz. Böyle bir şey olabilir mi yani? Madem bu küfürdür nasıl müslüman küfler rıza gösterecek? Anlaşılıyor değil mi? Ne var? Bazı eylemler ve ameller var, bunda ihtilaf edilmiş. İşte, bu küfre rızaya girer mi, girmez mi? Anlaşıldı. Bak iki şeyin arasında çok büyük bir fark var ha. Yani küfre rıza küfürdür, konusu komple ihtilaflıdır dediğimizde konunun temeline dinamit koyuyoruz zaten. Ama küfre şu fiil küfre rıza mesela ne demiş alimler? Nerede tartışmış bunu? Hz. Musa diyelim işte Firavun'a beddua ediyor ya, Kur'an-ı Kerim'de. Ey Allah'ım sana ona verdiğim mülk ve zinetle insanları saptırıyor, ''Sen onu şey cehennemi görmeden iman ettirme ona'' diyor Hz. Musa. Öyle mi? Bak adam burada ne diyor? Hz. Musa diyor bak e, Firavun'un küfrüne rıza göstermiş o zaman. Anlaşıldı. ''Her o zaman küfre rıza küfür değildir'' diyor adam. Yani bu suret küfre rızaya girmez. Hani sen bir kafire beddua etmen onun küfrüne rıza göstermen anlamına gelmez e, diyor şeyler alimler. Adam oradan ne yapıyor? O cüz'iyetten ihtilafı çıkarıp getirip külli kaideye sokuşturuyor. Bak diyor küfür, rıza, küfürdür konusu ihtilaflıdır. Mesela bunu nerede ele almışlar örneğin demişler. <gülüyor> Bir adam sana geldi dedi ki ben müslüman olabilir miyim? Sen dedin ki yok, önce git gusula Şimdi sen onun küfürde kalmasına rıza mı göstermiş oldun bu halde demişler. İşte bu küfür, rıza, küfür değildir demişler. Bak dikkat edin tamam mı? De, ha demek ki bu kaidenin kökünde ihtilaf var demişler. Anlatabiliyor muyum mera'mımı inşallah? Bu mesele de aynı böyle. Tamam? Yazı hüccet midir, değil midir İhtilaf burada değil. İhtilaf yazıda ihtimal olduğu zaman yazı nasıl hüccet olur? O da yine hüccet değildir değil. Kişinin niyeti sorulduktan sonra. Ama yazı sarihse, imza adama aitse, imza kabul ediyorum anlamına geliyorsa, oradaki yazı da sarihste. Karşı yazının sarih, yani orada yazan maddelerin sarihliği nasıl belli olur? Karşıdakinin niyetiyle belli olur değil mi? O yazıyı yazan, asıl o sözleşmenin sahibi kimse onun niyetiyle belli olur. Anlaşıldı mı? Bu da belliyse, ondan sonra yazı, imza yazıdır, yazı da ihtimallidir, ihtimal de hüccet değildir. Böyle bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz değil mi? İmza adama aitse, yazı da sarihse, adam da imzayı kabul ediyorsa, yazıda ne yazdığını da biliyorsa, bu yazı kişinin aleyhine veleyhine hüccedir. Tamam, o zaman ne diyeceğiz? Kaideyi şöyle değiştirsek daha uygun olur. Kişi inkar etmediği müddetçe yazısını yazıyı değil yani yazısını kendi yazısını lehinde ve aleyhinde hüccettir. Tamam? İnkar etmediği müddetçe. Kişi inkar etmediği müddetçe. Ama adam dese ki bu imza bana ait değildir. Mesele bitmiştir zaten. Adam diyor ki imza bana ait değil yani yapabilecek bir şey yok. Onu ispat edemiyorsak her yapabilecek bir şey yok. Anlaşıldı. Anlaşılıyor değil mi? Tamam. He. Şimdi Buraya kadar sormak istediğimiz bir şey var mı? Buraya kadar. Bu imkardan e, kastettiğimiz bu imza bana ait değildir. Değil mi? Yani mesela ben... Tabi tabi. Veyahut tabi ben bu maddeyi görmedim. Mesela ben ben işte altıncı madde gözümden kaçtı. E, misal gibi. Misal. İmza atıp ben kabul etmiyorum normalde. Yoo öyle olmaz. Sa yazı sarıhse, senin imzan da sarıhse, o zaman ben bunu kabul etmiyorum olmaz. Tamam? O zaman mesela her yazdaki Nasıl? Her yazı, yazın altında bir imza gördüğünüzde, bu yazıyı götürüp bu alanın sahibine sormamız mı lazım? Tabi, mecbur. Öbür türlü olur. Aa, ne biliyorsun kimin imzası? Herkesin imzası ezberimizde olmadığına göre. Acas sen attırırsın, bilirsin adam atmıştır o ayrı. Ama öyle bir şey veya iki şahit vardır o ayrı. Ama hiç bir ortada bir şey yoksa elbette sormamız lazım bu imza sana ait mi diye. Değil mi? Öbür türlü olur yani başka türlü e, insanlara zulmetmiş oluruz yani. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Bu konunun aslında Şimdi konunun vakasına geçeceğiz. Tamam. Şimdi mesela... Şimdi bak... Ördek veriyorum. Mesela diyelim ki... Arada yani imzayla alakalı, şimdi biz konumuz yazıdan çıktık. Konumuz nereye girdi? İmza meselesine girdi değil mi? Şimdi mesela şöyle bir metin düşünün. Ee, misal, diyelim ki Türkiye'de askeri darbe yapılmış. 1980'de değil mi? Kenan Evren. Darbe yaptıktan sonra anayasayı değiştirmişler biliyorsunuz. Seks şimdi diyor 80 anayasasını değiştireceğiz, onun için referanduma gittiler, darbe anayasası bilmem şudur budur. Bir anayasa değişmiş. Şimdi şeyin öncesinde, darbenin öncesinde Türkiye çok karışık. İşte sağ sol çatışmaları var. İşte insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Öğretmen, öğrenci, sendikalar, memurlar. Herkes birbirine girmiş. Askeriye kendince ne yapmış? Olaya el koymuş. Türkiye'yi sükunete kavuşturmuş. Kendi iddiasına göre. Şimdi orada bunu yaptıktan sonra şimdi yeni bir düzen geldi ya. Eski düzen değişti değil mi? Yani yalandan demokratik olan bir düzen. Şimdi neye dönüştü? Askeri bir darbe düzenine dönüştü. Şimdi siz mesela burada bir İslam devleti kurduğunuz zaman misal, inşallah diyelim ki bir İslam devleti kurulsa. İlk başta ha, İslam devleti olmadan önce memur olanlar tekrar memurluğa devam etsin der misiniz? Yani mümkün mü böyle bir? şey? sen bir sistem kuracaksın. Polisi eski polis, sana karşı savaşan. Askeri eski asker. Böyle bir mantık olabilir. Herkes ne yapacak? Sistemi yenileyecek. Yani eskiyi gönderecek, kendi sistemini kuracak. Ya da eski sistemde olup da düzenlenileri yeni sisteminde kullanacak. Doğru mudur? Bu da ne yapıyorlar? Bir tane kanun çıkarıyorlar. Bu memurluk yasası diye bildiğimiz meşhur yasa. Anlaşıldı mı? Meşhur yasa. Yasa ne? İşte Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyetini koruyacağıma, layık ve bilmem demokratik düzen, övr zıvır. Tamam Yani küfür içerisinde baştan sona küfür olan bir yemin maddesi bu. Bu niye çıkarılmış? Sebep? Bak 80'de çıkarılmış. Ta ki şimdi yeni bir düzen kuruldu ya, bakalım bu memurlardan yeni düzenle arasında problem yaşamayacak kadar radikal olanlarla radikal olmayanlar bir birbirinden ayrılsın. Adam davasına sadıksa ister solcu olsun ister müslüman olsun böyle bir metne imza atar mı? Atmaz, öyle değil mi? Sadık değilse zaten problem yok. Kendi inancına sadakati olmayan bir adam para için kendi inancını dinini satan bir adamdan kimseye zarar gelmez. Öyle mi yani? Karşı ideolojiye zarar getiremez bu adam. Bunu çıkarıyorlar. Bak bunu çıkardıktan sonra dikkat edin, bitmiyor. Bunu önceden memur olmuş olup da memurluğu hala devam edenlere hepsine tek tek gönderiyorlar. Bunu imzalayın diyorlar. İmzalamayanları da işten atıyorlar. Tamam mı? Tehdit ediyorlar, işten atarız diyor falan vesaire. Bak o zaman buradaki yazıdan gaye nedir? Bu kalemler açık kalınca kuruyor mu? Niye yazmıyorlar? Yoksa bitmiş mi? Kuruyor. ha? Bu yazıdan gaye nedir? Anlaşıldı değil mi? Bak adam olmayan bir yazıyı çıkarmış. Yazıdan gaye insanların sisteme bakış açısını tespit etmek. Yeni memur olanlara tek değil eski memur olanlara da bunu göndermiş. Hani imzalayın hele bakalım kim imzalıyor kim imzalamıyor diye. Burada bir metin var. Metin küfür metni, içinde küfür maddeler olan bir metin var. Metnin sahibinin kastı belli mi? Açık mı var mı bunda bir kapalılık? Yok. Metnin sahibinin kastı belli. Şimdi sıra geldi bunun altına imza atacak olan adama. He, adam da geldi bunun altına imzasını attı. Ne oldu şimdi? Bu imza kabul ediyorum demek. Öyle mi? Bizim burada e, sormamız gereken tek şey ne? Bu imza sana ait mi? Bir, birincisi bu. Mesela eğer o işi yapıyorsa bu imza onundur demektir. İster onun yerine biri alsın, ister kendi alsın fark etmez. İki, sen bu maddeyi biliyor musun? Yani böyle bir maddenin ilk dönemlerden insanlar çünkü biliyor. Şu anda bilmiyor olan, yani bilmeyenler bak, hani konuşunca Allah Allah diyor adam mesela öyle bir madde mi var şeyde? şeydi? Ee, i̇mza attığımız. Ee, memur olurken imza... öyle bir madde mi varmış diyor adam mesela. Bilmiyor öyle bir maddenin olduğunu. Anlaşıldı. Diyelim ki biliyor veyahut da öğrendi. Artık biliyor. Yani neyin altına imza atmış olduğunu artık biliyor. Anlaşıldı. Burada bir kapalılık veya ihtimal var mı? Kaldı mı burada bir ihtimal veya kapalılık? Yok. O zaman bizim burada bu adama senin bundan kastın neydi? Dememiz abes olur. kastı gayet belli. Yani memur olmak için dinli dünya karşılığında satmışsın. Başka bir şey yok yani. Ortaya çıkan sonuç da belli. İm metni yazanın kastı da belli. Metne imza attırmasının kastı da belli. Yani niye bu maddeyi sonradan getirmiş, koymuş öylesen? Ha! Bu sözleşmeye gibi bir sözleşmeye imza atmak nedir o zaman? Küfürdür. Ama hangi küfürlerdendir? Kapalı olan küfürlerdendir. Öyle mi? Hicret ikamesi gerektiren muayyen tekfir yapılacağı zaman tekfirin engellerine ve şartlarına bakılması gereken bir gün. Bu kadar tafsilatı olan bir mesele açık küfür olamaz. Değil mi? Bak yaklaşık 32 dakikada konuşuyor. 32 dakika ön önünde mukaddime yapılan bir mesele ne olamaz? E, anlaşılması için bir daha yani. Tek konu anlaşılması açık bir küfür olamaz yani. Öyle değil mi? Burası, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Devam edeceğim, başka suretlere de geçeceğim. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Nasıl? Memurda sadece küfür olan yönü imza olsa, böyle bir şey olsa, tek küfür olan yönü imza ve kişi bunu o anda bilmese, yani tamam. öğrenmesi desek, daha sonra bunu öğrense, tamam. bunun çıkması için o bırakması mı gerekir? Bu adam ne ile girdi bu küfre? İmzayla. Neyle çıkması lazım? Ondan tövbe etmekle. Ya da varsa böyle bir imkan. Gidecek devlete diyecek ki ben bunun altına imza attım, ben bu imzayı geri alıyorum, ben bu maddeyi kabul etmiyorum. Bu şekil kabul ediyorsanız, <gülüyor> devam ederim ama bu şekil kabul etmiyorsanız ben devam etmem diyecek. Tamam Burada sadece onun için affolunacak olan şey nedir? Mesela diyelim ki bir adam Müslüman oldu. Bu ee, Böyle bir durumu söz konusu oldu misal. Bu adamın durumu nedir? Misal yani burada buna bilmediği etmediğinden Allah Azze ve ne diyor? فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ min rabbihi فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ Öyle mi? Kime Rabbinden bir mev'ize geldikten sonra terk ederse geçmiş artık onundur. Anlaşıldı. Devam ederse yani neyi anlatıyorum burada? Faiz. Adam faizle ticaret yapıyor. Anlaşıldı. Ayet iniyor. Hala faizden alacağı borçlar var. Anlaşıldı. Mesela diyelim ki aya ikinci ayda indiğini düşünelim. Ben seninle birinci ayda bir sözleşme. Zaten ben yıllardır faizden bir mal biriktirmişim. Şurası faizle dolu mal. Tamam. Birinci ayda ben seninle bir anlaşma yapıyorum. Diyorum ki ikinci aya kadar, üçüncü aya kadar paramı verdin, verdin. Vermedin, e, şu kadar faiz alırım diyorum sen. sen. de zaten önceden bana birikmiş borçlarım var faizden. Yani onuncu ayda mesela paranı vermemişsin ta üçüncü aya, ikinci aya kadar habire üzerine faiz biniyor. Ayet hangi ayda indi? İkinci ayda indi, bak. ikinci aydan önce yaptığım ve biten bütün anlaşmalar affedilmiştir. Doğru mu? Ama ayet indikten sonra senin henüz daha bana borç günün gelmemiş değil mi? Senden faiz alırsam artık haramdayım. Yani o muamele üzerinden bir şeye devam edersem veya senin o kalan şu anda bana ödemediğin borcun var ya duruyor, onu senden temin etmeye çalışırsam ana paranın dışında faizini temin etmeye çalışan bu benim hakkımda nedir? Bu benim hakkımda haramdır. Anlaşıldı Şimdi diyelim ki öğretmenim ben, Allah muhafaza. iman ettim veya müslüman oldum, tevhidle tanıştım. Ee, birincisi nedir? Birincisi, buradan benim elde ettiğim bütün gelirler, bu, bunlar hepsi bana helaldir. فَلَهُ مَا selefe. Anlaşıldı Hepsi bana kalmıştır. Ama ben bunun üzerinden devam edersem, bundan elde ettiğim gelir, Bundan beni bağlayan o muamerede beni bağlayan hükümler küfürse küfür fıskı fıskı, haramsa haram anlaşıldı. Anlaşılıyor değil. Evet. Ama nedir tabi? Mesele çok çok çok çok çok fazla kapalı bir meseledir. Yani izah edilmesi, hücretin ikame edilmesi, karşı tarafın şüphelerinin giderilmesi gereken bir meseledir. Ve ancak da ehil olan birileri bunu yapabilir. Yani çünkü mesele böyle hani bazılarının zannettiği gibi hani pat oldu bitti. Böyle bir mesele değil yani. E, mesela kapalı. Mesela çoğu insan e, görüyoruz şöyle diyor. Tam ben müslüman oldum tövbe ettim. E, tövbe ettim yani. O küfür, ben küfür halindeyken atmış olduğum bir imza beni bağlamaz diyor adam mesela. Öyle mi? Bak burada bir kapalılık daha oluşmuş oldu. Yani ben diyor tamam doğru, o zaman doğru küfürdeydim. Ben bu imzayı atım ama sonra müslüman oldum devam ediyorum. Yani müslüman olarak devam e, ediyorum e diye. İslam öncesi beni bağlamaz diyor. Yani bunların izah edilmesi lazım, tafsirata gidilmesi lazım. Anlaşıldı. İki. Mesela diyelim günümüzdeki çek, senet, kontrat, bilet ve benzeri bütün şeyler, sözleşmeler. Hepsinin altında ne yazar? İhtilaf hukukunda. İhtilaf hukukunda. Nokta nokta nokta nokta nokta mahkemeleri, nerede yaşıyorsan artık sulh mahkemesi, bilmem ceza mahkemesi neyse, Allah kahretsin hepsini, mahkemeleri yetkilidir. Tamam? İhtilaf vukuunda falan filan filan mahkemeleri yetkilidir. Güzel. Şimdi bak sen buna ne yapıyorsun? Bunun altına imza atıyorsun. İmza kabul ediyorum anlamına gelir. Gelir. He, gelir. Cık, normal imza imza burada değil. Bak burayı konuşma. İmzadayız da. İmza kabul ediyorum anlamına gelir, gelir. Lakin 1. Bu metni yazanın kastı imzayı attıranın yani bu metinde karşı taraf olanın e, imzayı attıranın kastı Ne? Burada bu metinde. Sana bu maddeyi mi kabul ettirmek? Yoksa sana borcunu veya uta sözünü mü kabul ettirmek? Yani siz hiç şöyle bir şey gördünüz mü mesela şu senedi bir imzala da şu mahkemeleri sana bir kabul ettireyim falan. Hani bu senedi imzala da bir şeyinden dön, bir itikadından dön. Bakayım yok böyle bir şey. Tamam? Ne var? Burada onlarca madde var. Çoğu insan bunda ne olduğunu bilmiyor bile. Okumuyor bile. Adamı orada ilgilendiren şey ne? Senet, çek, kontrat senin verdiğin altındaki imza yani ben bu parayı borcu kabul ediyorum demek. Anlaşıldı? Yani gidin yüzde 90 insana sorun, mesela burada ne olduğunu bile bilmezler. Tek o alttaki o son kısımdaki para yazan kısım hani? Bir de altındaki imza adamı bağlar. Sözleşme mesela kontrat siz bir ev sahibinin kontratı alıp iş bittiğinde maddelere baktığını gördünüz mü? Yok o orada sene yazıyor ya mesela şu vakitten şu vakite orayı açar bak bu vakitten bu vakite de altına imza atmışsın. Bir de aylık 500 TL ödeyecek, bir de işte yılda yüzde 25 zam yapılacak. Tek adamı ilgilendiren üç tane madde var. Süre, para bir de zam. Öyle mi? Kalan kısmı bak sözleşmede var, sözleşmede yok değil. Ama ne onu hazırlatan, ne onu sana imzalatan adamın niyeti sana bunu kabul ettirmek değil. Asıl gaye ne? Bunu ne belirliyor? Örf belirliyor. Öyle mi? Sana burada kastı ne? Burada kastı belli. Sana bu borcu kabul ettirmek. Ondan dolayı bizim adama sormamız lazım işte. Yani sen bu imza attığında sen bunu kabul ettin mi? Yani bunu mu yani mahkemeleri yetkili olarak mı kabul ettin? Yoksa sen şey midir yani borcunu mu kabul ettin? Ee, burada diye. Adam diyelim dedi ki ben burada borcumu e, kabul ettim. Anlaşıldı. Bu birinci mesele. İkinci mesele burada sarih bir küfür ifadesi yok. Vuku bulmamış olan bir meselede TC mahkemelerinin yetkili olduğunu söylüyor. Öyle mi? Bak bir, mesele henüz vuku bulmamış. İhtilaf vukuunda. Yani şart, muallak olan bir şart. Öyle değil mi? Velev bu küfür olsa bile ihtilaf vaki olduktan sonra adam kâfir olur. Yani mesela bir adam karısına dese ki, şu kapıdan çıkarsan seni boşarım. Bu kadın boş olur mu adamdan? Ne zaman boş olur? Kapıdan çıkarsa boş olur. Öyle mi? Niye? Çünkü burada sözü incaz değil, muallak yani incaz yok burada. Hani şöyle yaparsan değil. Estağfurullah şöyle olur değil. Şöyle yaparsan şöyle olur demiş. Yani sözü bir şarta muallak kılmış. Tamam mı? Velev bu sarih küfür olsaydı, ihtilaf vukuunda daha henüz bir ihtilaf vakti olmuş mu? Henüz bir ihtilaf vakti olmamış. Bunu muallak bağlamış. Anlaşıldı. Onun vakti olması lazım. Üçüncüsü ise senin bu imzan ile, bak senin imzanın yazıdaki şeye delaletinin açık olması lazım. Öyle değil mi? Demiştik ya mesela adama sorarız yazdan haberim var, yazın içerindeki sözlerin sarih olması lazım. Öyle değil mi? Bir de altında imza olması lazım. Yani adama ait olan bir imzanın olması lazım. Diyelim ki mesela bu meseleyi ele alalım biz. Şöyle düşünelim. Biz bir bölgede yaşıyoruz. Mesela İngiltere'de yaşadığımızı düşünelim. Bir İslam mahkemesi var. Bir de İngiltere'nin mahkemesi var. Tamam mı? İki türlü de senet var. Kırmızı senet, yeşil senet diyelim. Yeşil senet işte İslam mahkemelerine gittiğini gösterir. Kırmızı senette de İngiltere mahkemelerine gitmek istediğini gösterir. Anlaşıldı. Sen şimdi gittin kırmızı senede imza attığın anda üzerinde hiçbir şey yazmasa da küfre girersin. Çünkü sen tercihini küfür mahkemesinden yana imza ile koydun. Yani hangi renge imza atıyorsan o senet seni o mahkemeye götürüyor. Bak üzerinde hiçbir yazı olmasın. Kırmızı renge atılan imza insanı gene küfre götürür. Sebep? Ama yeşile attığın zaman seni nereye götürüyor? İslam mahkemesine götürüyor. Sen burada ister imza at, ister imza atma, burası yine yetkili. Senin imzanla yetkili olmuyor burası yani, tamam Buna bir örnek verelim. Mesela burada bir madde var ya, şöyle altına bazıları yazıyor, ee, ben bunu kabul etmiyorum. Veya bunu tahlif ediyor. Bu birinci yol. İkinci yolda şöyle çiziyor üstünü. Karşı taraf görmüyor çoğu zaman zaten, görsem müsaade etmez böyle bir şeye diyelim. Adam anlamaz çünkü yani ne yapıyor bu? Hani niye böyle bir şey yaptı? diye. Şimdi bu kağıdı aldık, senin imzan var bu şekilde. Sen bunu tahrif ettin, bunu aldın mahkemeye götürdün. Ee, adam parasını ödemedin örnek veriyorum. Adam senin mahkemeye verdi, ben bu mahkemeleri kabul etmiyorum. Öyle mi? Var mı böyle bir şey? Ben yazmıştım zaten siz yetkili olamazsınız ee, falan diye yok. Demek ki bak bunun senin imzanla bir şey yok. Senin imzanla bir alakası yok. Bu ne gibidir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kaberin yanına gittiğinde kabede putların olması gibidir. Öyle değil mi? Peygamber olsa da olmasa da orada putlar var. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın orada olması, o bölgede olması, putların varlığıyla alakalı bir durum değil. Zerre imişal etkisi yok üzerinde. Öyle değil mi? Ama Peygamberimiz geri döndüğünde, bak bir saniyesi bile Peygamberin elinde. bir saniye dursa bir saniye fazla o putların orada kalması olacak. İlk işi ne yapıyor? İlk işi girip putları yıkıyor. Neden? Çünkü orada belirleyici olan artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır, anlaşıldı Senin atmış olduğun bu imza da, yani bu saydıklarımızın hepsinden sonra bunu kabul etmiş bir şey yok, tahrifin de ka kabul etmediğine dair hiçbir derelet yok, anlaşıldı Demek ki bu vardır, bu şeydir, e, bu bakidir. Ha, sonuç olarak biz şu anda neyi konuşuyoruz? Lehte ve aleyhte hüccet olmasını konuşuyoruz değil mi? Yani bir adam bu mahkemeleri bununla kabul etmiş olur mu, küfre girmiş olur mu onu konuşuyoruz. Ama dese ki bir Müslümanın bunu yapmaması daha eftaldir, elbette daha eftaldir. Değil mi? Şüpheli olan, sıkıntılı olan meselelerde kendini sakınması anlamına gelir. Bu da elbette ki insanın dini için nedir? İnsanın dini için daha faziletli olandır. Bu iki misali niye verdim? Yani özellikle bu ikisini hem konu zaten bu ikisinin etrafında döndüğünden dolayı, hem de buna benzer bütün şeyler için geçerli bu. Anlaşıldı? Yani mesela örnek veriyorum. Bir mesele sorun, bu iki meselenin üzerine kıyas edelim. Yani bu iki meseleyi öylesine anlatmadım ha. İki mesele konunun tam içinde pratikleştiği iki mesele olduğu için özellikle bu ikisini anlattım. Yoksa insanlar çok soruyor diye değil yani. Bunun üzerine kıyas yapılabilsin e, diye. Evet. Kredi Mesela kredi kartı. Tamam. Madde şu. Borcumu geciktirirsem, her 30 gün için diyelim yüzde iki faiz ödeyeceğim, tamam imza İmza. İmza senin mi? Bu imza sana mı ait? Sana ait. Bu ibare sarih mi? Var mı bunda bir kapalılık? Yok. Bu sözleşmeyi yapan adamın, bu sözleşmedeki tek gayesi neresi? Tek gaye burası. Var mı başka bir gayesi? Adamı sana kredi kartı sözleşmeye geç, kredi kartı vermesindeki amaç bu. Babasının oğlu musun sana kredi kartı versin? Öyle mi? Yani şimdi sen bankanın neysen adam sana kredi kartı versin. Neymiş? Şey, müşterilerimizin işlerini kolaylaştırmak falan. Çocuğa söylesen güler böyle bir şey. Adamın tek gayesi bu, borcu zamanında ödemeyesin, e, faiz gelsin, onu da ödeyemeyesin, haciz koysun, malları ucuza kapatsın, öyle mi? Bak imza senin, yazı sarih, sana bunu imza attıran adamın tek gayesi bu, sen ne niyetle atarsan bu seni bağlar, senin bu muamelen faizli Mu muameledir. İstersen, i̇stersen hiç şey yapma, hiç geciktirme paranı, yani bütün ömrü billah götür zamanında e, adama ver. Birinci örnekteki gibi oldu bu değil mi? Yazıyı yazan adamın kastı da belli. Sana imza attırmasının niyeti de belli ve sözleşmenin üzerine döndüğü madde de belli. Ve sen bunu imza atmasan bu faize muhatap olmayacaksın. İmza atarsan bu faize muhatap oluyorsun. Öyle mi? Doğru mudur? Ya sen imza atmasan da bu faiz senin üzerinden işliyor mu? Senin üzerinden yani şey olarak senin üzerinden işliyor mu? İşlemiyor. Anlaşıldı. Ondan dolayı bu seni otomatikmen bağlar. Anlaşılmayan bir şey var mı bununla alakalı? Anlaşılmayan. Başka sorusu olan veyahut da buyur. Mesela memurlukla veya bu kredi kartında imza ile alakalı olan madde mesela kaldırılsa hala pek bir cevaziyeti olur mu? O zaman mesela diyelim ki <gülüyor> memurlukta bu madde diyelim şimdi zaten anayasayı değiştirirken büyük ihtimalle onu kaldıracaklar zaten. Yani çünkü ta bu e, zındıkların Bundan mesela 20 sene 25 sene önce Yaptıkları bazı konuşmalar var Neydi o Hasan Hüseyin güzel miydi Neydi o Bir tane vardı ya çok ateşli konuşuyordu Eski milletvekili bu Saadet Partisi'nde Hasan Hüseyin Ceylan'dı değil mi He. O mesela bir konuşmasında Diyor işte memur olacaksın e, Bu yemini ediyorsun İşte e, Atatürk İlke ve İnkılaplarına işte imam olacaksın Atatürk İlke yemin ediyorsun İşte parlamentoya gireceksin yani rahatsız oldukları oradan belli. Hani Demek böyle bir rahatsızlık onlarda temelden var olan bir şey. Büyük ihtimalle bunu değiştirirler yani öyle görünüyor. Onu değiştirirlerse bu defa biz neye bakarız? İşin o boyutu gitti bu defa amel kendisi bizzat küfür müdür değil midir ona bakarız. Değil mi? Yani yaptığı amel nedir? Mesela diyelim yaptığı amel küfrü öğretmek. Yine küfür olur. Değil mi? Yaptığı amel küfrü işlemek. Yaptığı amel küfrü süslemek. Yaptığı amel küfre teşvik etmek mesela. Yine ne oldu? Bak küfür zatından dolayı bu defa küfür oldu. Gene bu iş yapılamaz. Tamam mı? Ama sözleşme yapıp memur olur. Memur olduktan sonra bakarız. O amelde olan küfürleri işliyor mu? Yoksa amelde olan küfürleri işlemiyor. İşlemiyorsa mesela kaçınıyorsa adam diyorsa ki mesela örneğin ben ne öğretmeniyim? Mesela beden eğitimi öğretmeniyim. Ne küfür öğretiyorum ama rezilliği yayıyorum. Ahlaksızlığı yayıyor. Çünkü beden öğretmenleri biliyorsunuz. Ya kız, erkek, işte hareketler, eşofman İslam insan ahlakına tamamen aykırı şeyler. Bu haram olur sadece bu iş. Değil mi? Bu iş sadece ne olmuş olur? Haram olmuş olur. Yani bu imza meselesini geçtikten sonra bu defa amelin kendisine bakarız. Amelin kendisi haramsa fısk olmayada bilir. Yani haram illa, illa haram olacak diye bir kaide yok. Mesela bir adam matematik öğretiyorsa birilerine sırf matematik bunda haram olan bir şey yok. Öyle değil mi? Matematik insanların ihtiyaç duyduğu ilimlerden bir tanesi mesela vesaire. Bu da aynı öyle. Yani bu defa bakarız. O alışveriş başka bir yani aldatma var mı? Cehalet var mı? Başka yönden faiz var mı? Mesela varsa var, yoksa zaten bir bak. Mesela şöyle bir kredi kartı düşün. Sen diyelim bir şirkette çalışıyorsun. Devlet e, sana her ay bir milyar maaş yatırıyor. Mesela Sen bankaya gittin. Banka dedi tamam. Her ayın birinde senin maaşından otomatikmen keselim. Zaten gecikme gibi bir şey, yani öyle bir şey yok ortada hani böyle bir maddeyi koymak da abes olur o zaman. Çünkü zaten senin paran yattığı için adam senin paranı kestiği zaman e, oradan sana kart veriyor onun kartı. Sana ne diyebilir? Ben kart bedelini alırım senden ama. Yani sana bir hizmet sunuyor ya Senle komisyon gibi düşün. Yani ticaret ticarethane arasında şeyci görevi görüyor, aracı görevi görüyor. İşlerini hızlandırıyor senin. Paranta yatmadığı müddetçe sen o kartla istediğin gibi alışveriş yapıyorsun değil mi? Sana borç ee, sen onun şeyini kullanıyorsun. Borç gibi kullanıyorsun. Buradan işte ben burayı, bu yeri açmışım, sözleşmeler yapıyorum, işçilerime para veriyorum deyip senden komisyon bedeli alabilir sadece. O da sabit değişmez işte. Yani o da sabit olur. Yani her ay senden yüzde bir alırım e, der mesela. Bu da sabit olur. Değişirse gene olmaz. Yani şuna göre yüzde bir, şuna göre yüzde beş olsa gene olmaz. Tamam Başka? Mesela bu yazı meselesini imza değil de. Mesela yazının lehe aleyhe hücret olduğunu sarıya olduğu zaman söyledik. Mesela şimdi biz eski mesela alimlerin veya alim zannedilen insanların mesela ismini verebilmek için kitaplarına başlıyoruz. Mesela onların tamam. yazılarını görüyoruz. Mesela o yazılara göre hükmediyoruz şu o zaman. Bunu mesela nasıl anlıyoruz? Tam sorunu anlamadım evet. ama kitapları niye delil olarak kabul ediyoruz onu mu soruyorsun? Yazı sonuçta. mesela. He yazı. E, yazı sarı. Adam kendi yazdığını ispat etmiş. Ümmet de bunu böyle kabul etmişse kitap ona aittir. E kitap ona aittir. Bu defa yazmış olduğu şey de açıksa zaten, değil mi? Zaten normalde mesela birçok alimin hata gibi görünen şeyi var. Ne diyor alimler? Ne dediğini, ne kastettiğini biz bilmediğimiz için burada. Öyle mi yani? Çünkü kendi de yaşamıyor, yaşamadığından gidip ona sorma imkanımız olmadığından dolayı hüsnü zan yaparız. E, diyorlar. Bu şekilde. Ama kitabın bizzat kendisini soruyorsan Niye biz bu kitaplarla amel ediyoruz? Çünkü o yazdığını beyan etmiş, üzerine ismini yazmış. Ondan sonra ümmet de bunu ona nispet etmiştir mesela. Ondan dolayı amel edebiliriz. Ama içindeki bir cüziiyeti soruyorsa, hani bir cüz'iyet var, e, bununla bizi adamı yargılıyoruz, sapıktır diyoruz vesaire. Sarıh ise sarıhtır mesela. Ama sarıh değilse zaten alimler hemen ne diyorlar? Diyorlar ki biz bu konuda o olmadığı için sukut eder ve hüsnü yaparız diye. Anlaşıldı? Ona geleceğiz. O konu ayrı, Kredi kartını anlatacağız. Başka? Konuyla alakalı olsun. Yani bu yazıyla alakalı olsa herkes şeyi anlar. Konuyu anlar. O kredi kartı post makinası. Ne de posttu değil mi ona? Post makinası. Onları anlatacağız inşallah. Başka bir dersimizde. Hani Dershancınız de sormuştum. O, kabul olur mu mesela? Aynısı aynı burada olduğu gibi. Yani orada ki bir takım şeyler var. Orada bir takım e, maddeler e, var. Oraya koymamız sebep orada bir düzenleme olsun diye. Yani sen oraya girdin yarın öbür gün o adamların şifrelerini çözersin. İşte onların e, sitesini çökertirsin, bilmem ne yaparsın, ahlaksız bir takım şeyler koyarsın site. Bu düzenlemeyi yapmak için konmuş olan şeyler. Aynı şekilde orada da ihtilaf hukunda mesela ya veya bu sözleşme çiğnendiği durumda şöyle şöyle yapılır diye. Aynı burayı için anlattığımızın hepsi neyse aynısı onun içinde geçer. Tamam? Tamam inşallah. Aakhiru davana. Elhamdülillah Rabbi'l Alamin.